Resulübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâkünnâ l-nehtedî el-evlâ'n hedâna allâh. Femâ tevfîkî ba'tisâmin illâh minlâh. Çalışmıyor bu ha, o çalışmıyor. Fakadu câyâet Rusûl-u Rabbinâ bilhakkü sallimu alâ Muhammed. Sallu ala wa kulubina Muhammad Allahu salih Sallu alaihi şefii'una bina Muhammad Allahu salih A'udubillahi'ş şemii'il alim min eşşeytanir recim Rabbi a'uduke min ve a'uduke Rabbi en yahdurut Kul <Sessizlik> <Sessizlik> فَكُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بعدي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا <gülüyor> <gülüyor> Bu gece son sohbet olduğu için Bağzın sonunda mühim birkaç ilan vardır. Hamazan-ı Şerif'ten sonraki başlayacağımız tarih hakkında bazı mevzular halallık almak ve şair meseleler. Onun için inşallah dikkatle dinleyelim. En sonunda hakları helal etmeden gitmeyelim inşallah.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 Yahudi olmalarını vasiyet etti. Öleceği gündeki son vasiyeti Yahudi olmalarıydı dediler. Bunun üzerine Allahu Teala Hazretleri bunları reddediyor. Estağfirullah. Emkuntüm şu eda Ey Yahudiler melunlar yoksa siz hazır mıydınız? İdhazora Ya'kubel mevk Ya'kub aleyhisselam öleceğinde siz yanında mıydınız? İz kallil <gülüyor> leni ma ne min ba'di Çocuklara ne dedi? Siz benden sonra kime tapacaksınız dedi. Kalu onlar ne dediler? Na'budu ilaha kayle baba kay İbrahim ve İsmail ve İshak. Biz senin ilahına ve senin babaların ataların İbrahim, İsmail ve İshak alaymüselam'ın ilahına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 Yakup Aleyhisselam bizim babamız değil miydi? Ha onu reddedemem. Tamam. Yakup Aleyhisselam bizim babanız. O zaman biz ne kadar kötü olsak da babalarımızdan elbet bir yardım gelir. Yine yani. Efendimiz'e diyorlar ki sana inanmayacağız ama yine bir kurtuluş çaresi bulacağız. Sana inanmamış yine biz senede gidiyoruz. Yahu gidemezsiniz. Uydur uydur reddediliyorlar. Ve ne diyor? Babalarımız peygamber diyor. Doğru değil mi? E doğru. E onlar bize yardım eder. Ha. Bakalım ona ne cevap geldi. Tilga ümmetün sizin babalarınız, atalarınız, peygamberdadınız bir ümmetti ki geldi geçti. La ama onların kazandığı kendine. Feleküm tüm sizinkiler de size. Kimse kimseye ne keb edebilir ne kötülük edebilir. Arkadaşlar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 وَالَّذ۪ينَ آمَلُوا وَاتَّبَعَا ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَفْنَاهُ مِنْ عَمَل۪ينَ Mesler iman ettiler. Orada iman yolunda onlara uydu. Zürriyetlerini onlara katarız. Onların amelinden bir şey eksiltmeyiz. Cennette kaç kişi var sizin sülaleden? Bin kişi. En yüksek dereceyi kim kazandı? 6666 derece cennet Kur'an ayetleri sayısındadır. 5000 derecede diyelim. Dedenin bir tan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 ''Ey Haşim oğulları, ya beni Haşim!'' ''Lâ ye'dînin nâşû bi'a'mâlihim ve te'dûni bi'en sâbikûm.'' Yarın ahirette herkes yaptığı iyi amellerle benim yanıma gelecek, benden şefaat isteyecek. O zaman sakın siz bizim akrabamızdır peygamber deyip de güvenip yanıma gelmeyin Siz de ameliniz varsa gelin onunla beraber yoksa boşuna adam istemiyorum. Bir hadis şerifte buyurdu, alûsi tefsirinde gördüm evlen ne bir yıl Bir peygamberin en yakınları karısı, çoluğu, çocuğu, babası, anası değildir, en takva olan vardır. ahirette nakrette herkes imanıyla, ameli salihu ile huzur mahşere gelecekken siz sakın ha nasıl olsa peygamber bizim amcamız, dayımız efendim, akrabamız, yakınımız diyerek gelmeyin, suratımı sizden döndürürüm. Asut tan kimdi Yüzümü çeviririm sizden. Hiç bakmam tarafınıza. Allah baktırmaz ki. Allah izin vermez ki. keçen hafta dedim ona. Hazreti Fatıma'ya ne dedi? Ey Fatıma dedi. "Selini imâşit min Malımdan ne istersen iste benden vereyim. La ugniyanki minallah şey. Yarın ahirette seni Allah'ın azabı yakalarsa ben kurtaramam. Ondan sonra canını cehennemden satın al. Bütün akrabasına öyle vurdu. Canınızı cehennemden satın alın. İştiru'u en feşekum. Lağuni ankum minallah Dünyada canını cehennemden kurtulmak kurtarmak kolay. İmanet edersin, salih ameller işlersin, sadakalar verirsin. ne ara ve bişiktemletin. Yarım hurma verin canınızı cehennemden kurtarın diyor.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 E işte oldun. İdrar gibi. Aslı su tertemiz su ama nesli ne? <gülüyor> Rabbul Alemin öyle buyuruyor. Estağfirullah. Fe ilanu fi ghafis suri felâ ensâbe beynahum yevmeyizin velâ yetesâbe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 Anasına, babasına yaptığı iyilikleri geldi, Ezra Aleyhisselam'ı geri çevirdi. Ömrü ancak ne uzatır? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. La yaruddül kaza illet dua. Kaza ve kaderi ancak dua geri çevirebilir. Ve la yezidü fil umri illel bir ruh. Ömrü de ancak iyilik artırabilir.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 Kabir azabı buna döşendi, kabre kondu, Allah Allah, bir azap cehennem çukuru oldu kabir, o arada abdesti geldi bunu kurtardı. Abdest doğru dürüst alınırsa, istivra, istinca taharet güzel yapılırsa, pamuk kullanılırsa, akıntı tam kesilmesine dikkat edildikten sonra, her uzvu üç kere, hiç kuru yer iğnenin tepesi kadar bırakmadan, dikkatli, titiz bir şekilde israf yapmadan, sünnet üzere şöyle bir afdest alan adamın kabir azabı görmesi velallah. Görecek olsa abdest geliyor, kurtarıyor. Yaa! Ümmetimden bir adam gördüm, şeytanlar bunu kaplamışlar. Her tarafını şeytan sarmış, o arada Allah'ı zikretmesi geldi, onu şeytanların elinden aldı. aldı. Zikrullah!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 Dilini dışarı çıkartmış, böyle soluyor. Nefesi kesildi, ha? öldü, ölecek. O arada oruç geldi, tuttuğu oruçlar bunu yedirdi, içirdi, bir de suya kandırdı. Bunu. E kolay mıdır? Orucun için tutuyorsun, Allah için. <gülüyor> Yemesini, içmesini, şehvetini Allah için bırakıyor. E bu adama tabii oruç gelecek, bunu içirecek. Allah seni boşuna mı açısız bıraktırıyor? İmtihan ediyor seni.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 Bütün salih amellerin ahirette yeri var arkadaşlar. Hepsi karşımıza çıkacak. Kuru yer bırakmamalı. Bir yerine bir boyaydı. Efendim ne bileyim sakızlı bir şey yapışır. Tırnaklarını uzatırsın. içine kir dolar. Su geçmez. E bunlar da tehlikedir arkadaşlar. Bak bugün ikindi sohbetinde yeni bosta sohbetinde hadisleri okudum şerif okudum bu Buyuruldu. Üç şeyi muhafaza eden Allah'ın hakiki dostudur. Üç şeyi zayi Allah'ın hakiki düşmanıdır. Hangisidir bu üç şey? Namaz, oruç, cünüplükten yıkanmak. Bunlara dikkat etmeyen Allah'ın düşmanı oluyor ya Allah Allah. Dikkat eden Allah'ın dostu oluyor. Çok miyim? Ümmetimden bir adam gördüm. Önü karanlık, arkası karanlık, sağı karanlık, solu karanlık, üstü karanlık, altı karanlık, hayretler içinde zifiri karanlık nereye gideceğini bilmezken,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 iyiliği emredip kötülükten nehyetmek üzere olalım. Allah'ın emirlerini yasaklarını duyuracağız. Başka çağırıyor Evet. Ümmetimden bir adam gördüm. Diz üstüne çökmüş. Allah'la arasına Celle Celaluhu perdeler var. Rabbimiz onu huzuruna kabul etmiyor. Allah Allah. O arada güzel ahlakı geldi perdeyi kaldırdı onu Allah'ın huzuruna kabul ettirdi. Güzel ahlak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 لَا اَمُوْجَنَّ عَجُكُمْ اِلّٰهِ وَوَيُحْشِمْنُ اللّٰنَّ Sakın sizin biriniz ölmesin, illa ölürken Rabbisini güzel zannederek ölsün. Yani ölüyorum, Allah'a gidiyorum ama iyi bulacağım, Rabbim beni iyi karşılayacak. Öyle gitsin Allah'a. Çünkü Rabbimiz o düşüncesine göre muamele edecek. Ya. Ümmetimden bir adam gördüm, Sırat Köprüsü'nde.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 Şimşek gibi karşıya geçirdi. Allahumma, salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ve sellem. Bu ne büyük salatü selam Bir kere okuyana Allah on kere dua ediyor. Rasulullah bir dua edene Allah on kere dua diyor. Hangi aydayız? Şaban-ı Şerif, kimin ayı? Rasulullahın ayı Bu ayda ona çok salatü selam okuyanlara şefaat edecek.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 Eşhedü en ilahe illallah. Eşhedü en Muhammedun abduhu ve resuluhu. İşte bu geliyor oraya. Oraya geliyor bu. Allah Allah. Men qale ilahe illallah muhlisan dakhala'l cenne. İhlas ile la ilahe illallah diyen cennete girdi. girecek yok girdi.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 cennete girdi, bir de kelime-i tevhid okuyalım buyurun la ilahe illallah muhammedur resulullah sallallahu aleyhi ey, dört bin tane büyük günahımız bir kelimede gidiyor resulullah ile buyuruyor, la'yı çekerse la derken onu uzatarak okursa men gale la ilahe illallah ve medda hedemet ve erba teala fin minel dört bin büyük günahını siliyor bir tanesi ya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 Ölmeden İslam nizamını hakim kılmayı bize nasip eyle. Ruhlarımızı kabzetmeden etmeden çocuğa İslam nizamını sünnet seneyi teslim etmeye muvaffak eyle. Amin diyen dillerin nar cahiminden eyle. Bu yola gelen cesetleri ayakları cehennem ateşine haram eyle. Tekrar tekrar ölünceye kadar bu sohbetlere daim eyle. Kur'an-ı Kerim'in sonuna erinceye kadar bizi bu cemaatten, bu sohbetten ayırma ya Rabb'e Allah. Ölünceye kadar ayırma ya Rabb'e Allah. Bizden evvel ölenlere gani gani rahmet eyle. Hasta olup gelemeyenleri dualara idhal eyle. Bizler de ahir nefeslerimizde, ölüm döşekliğine iman imankan, ruhsatim ile çene kapamak nasip <gülüyor> Ya Rabbi hocama yardım edecek olan kardeşlerimize çok yardım eyle. <gülüyor> Bu gece yardıma katışacak olanların niyetlerini kabul ederek <gülüyor> özellikle Ya Rabbi bunlara dünya ahirette geniş halal imkanlar, rızıklar, ihsan <gülüyor> Müslümanları her sahada muktadir eyle zengin eyle galip eyle hakim eyle ya Rabbi. Amin amin, amin. ve yasin, sallallahu aleyhi ve ali Amin. <gülüyor>